Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. E, konuşacak çok şeyler var. E, pek çok şey birikiyor. E, ama bizim sık sık e, ele aldığımız bir konuyu bir kez daha ele alalım istersen. Aslında ne kadar da ele alırsak hakkını da vermemiz pek de mümkün değil diyebiliriz. Küreselleşme ve buna bağlı olarak yoksulluğun artması, doğanın yağmalanması. Çıkış noktamızda istersen David Harvey'in daha önceki programlarımızda başka yayınlanmış kitaplarından da yola çıkarak tartışmıştık. Bu kez Umut Mekanları adlı kitabı yayınlanan, yayılan sefaletin sefalet mekanlarını bu yoksulluk mekanlarını nasıl umut mekanlarına dönüştürebiliriz? Evet. Böyle bir soru. Bir, bir, tabii Ütopya'yla yakından ilgili ama onun farklı bir Ütopya anlayışı var. Uzam zamansal Ütopya dediği. Ütopya'yı fantazi olmaktan çıkarmak ve haritada bir yerlere yerleştirmek. Evet. David Harvey aynı zamanda neoliberalizmin rencamı üzerine epey araştırma yapan bir evet. akademik önemli bir coğrafyacı kimlik. Aslında. Coğrafyacı. Coğrafyacı. Evet. Bu kitabında da ee, küreselleşme, neoliberal küreselleşmenin daha doğrusu kap genelde kapitalizmin eleştirisinin ve Marks'tan başlarken Marksist ama kom Komünist Manifesto'ya da çok eleştirel bir yaklaşımı var bu kitapta. Ee, yazıldığı çağda dahi Komünist Manifesto'nun pek çok açıdan da yetersiz olduğunu söylüyor mesela. Ee, Öyle Coğrafi boyutun, kapitalizmin gelişmesindeki coğrafi boyutun ihmal edildiği iddiasında, ee, mesela pek çok bakımdan yeni olduğu, yeni bir dönem olduğu inanmamızı söylüyorlar neoliberal küreselleşmeyi savunanlar ama çok da yeni bir şey değil. Bir tür sömürgecilik, 1970'lerin ortasında patlak veren krizine kapitalizmin çare bulmak için yeniden yapılanması, serma, emeğin daha ucuz olduğu yer, maliyetlerin daha ucuz olduğu yerlere kayması üretimin, Piyasaların kolay işleyebilmesi, işleyebilmesi için devlet denetiminin ortadan kaldırılması Devlet politikalarının yerine emeği disiplini altına almada Dünya Bankası'nın, IMF'nin devreye girmesi Bütün bunlar değişiklikler ama özünde de değişik değil Ağır bir emek sömürüsü var David Harvey, Marx'dan başlayarak kapitalizm eleştirisinde bu coğrafi genişlemenin e, pek dikkate alınmadığı kanısında, emperyalizmi de tanımlarken daha sonra örneğin tarih, kapitalizmin en son aşaması deniliyor. Burada bir tarihe daha bir vurgu var. önce üstünde zaten Marx'ın tarihsel materyalizm. Tarihin coğrafyanın önüne geçmesi söz konusu ama aslında coğrafya da çok önemli. Çünkü kapitalizm coğrafi genişlemesi olmaksızın, mekan kazanmaksın, buna doğa da dahil e, ...doğayı tahrip etmeksizin, mekan, kendisini mekan kazanmaksızın genişlemesi mümkün değil. Sermaye biriktirebilmek için genişlemesi gerekiyor. Ham madde bulması için, yaptığı malları satması için hep genişlemesi gerekiyor. Bu hmm. aslında yeni bir şey değil küreselleşme. 1492'den beri küresel yani Tabii, kapitalesi. tabii. Yani, yani <gülüyor> Cebeli Tarık'ı geçmek, Ümit Burnu'nu geçmek, Amerika'yı keşfetmek... Ürettiği malları satmak için hep, hep küresel olması gerekiyor. Ama ulus devletler de var. Ulus devletler sınıf çelişkilerini, o dinamikleri, toplumsal dinamikleri bastırmak için, emeği disiplin altına almak için var. E, M.L. Wallach'in de söylüyor, e, kapitalizm uzun bir yüzyıl, 15. yüzyıldan itibariyle küresel bir sistem var. Dünya kapitalist sistem var. Ama ulus devletler de var, belirli bir alanda örgütleniyorlar ve işte 1648 Vesperli Anlaşması'ndan Vespali, 1648, itibaren evet, e, sistemin temellerini de ulus devlete dayalı sistemin temeli de Vestralya'nın taşmasında. E, evet, temelin, ama atılıyor. Avrupa'da başlıyor ama bu süreç daha, ulus devletlerin oluşumu daha sonra 1945'ten sonra da başlıyor ve 1990'dan sonra yeni bir de aşamada başlıyor. Tekrar üç evet. ulus devletler. Tekrar tekrar kendini evet. yeniden üretiyor. Tamamlanmış tabii. bir süreç değil. Ama dikkat edilirse 1990'dan sonra ulus devletler hemen bağımsızlığını kazanır kazanmaz kendilerini bir birliğin içerisine atmakta istiyorlar. Son Kosova örneğinde olduğu gibi Avrupa Birliği'ne bir an önce girmekte istiyorlar. Evet. Buradaki, yani şunu söyleyeyim istiyorum David harve'ya e dayanarak kapitalizm çok eskiden beri küresel. Yeni bir şey değil 1970'lerden beri. Kapitalizme karşı çıkanların başta sosyalistler olmak üzere Marx'ın Komünist Manifesto'da buna dahil coğrafi boyutu ihmal ettikleri kanısında. Bir şey daha var zaten o eleştirel bakışında David Harvey'in. Avrupa'nın üzerine bir hayalet dolaşıyor derken zaten bir Avrupa merkezi bir bakış var orada. Yani nasıl dünyanın sömürüldüğünü, eşitsiz gelişmeyi bunları tespit etmekle birlikte orada yeterince açılmamış bir konu. Bu o yazıldığı dönem için dahi yetersiz oldu kanısında. Bir Marksist olarak bunu söylüyor David Harvey. Bir de... Avrupalı işçi sınıfının emek, sanayi işçilerine çok fazla güveni var. Avrupa'nın dünyanın öbür yanındaki kırs kırsal alanlarındaki isyanları hiç görememiş e, orada komünist manifesto'da. Bugün e, Zapatistaların, Mek Brezilya'daki, Brezilya'daki topraksızların pek çok yerde, yeryüzünün kırlarında e, patlak veren isyanlar var, direnişler var. E, ve Avrupa işçi sınıfı e, biraz şey oldu, dünyanın diğer yanlarındaki o e, Endonezya'daki hosyalarlar, e, Honduras'taki, Bangladeş'teki çocukların emeğiyle üretilerek, yani kadınlar çalış, kadın %80'i kadın, o 3. dünyadaki emeği üretenler, giydiğimiz gömlekleri, tişörtleri, futbol oynadığı, oynanan futbol toplarını, formaları da bütün bunları üretenlerin çocuk ve kadın, 13-15 yaşındaki çocuklarla kadın işçilerden şey yapılıyor. Yani dünya, Batı Avrupa'daki işçi sınıfının ayaklanması artık mümkün değil. Çünkü zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri, bir şeyleri var. Yani hem bu coğrafi boyutu yeterince dikkate almamış olması ve öngörülerinde pek çok yönden de gerçekleşmemiş olması söz konusu. Bu onu yeniden farklı okumayı ama aynı zamanda küreselleş, kapitalizm nasıl mekan kazanıyorsa onu karşı umut mekanlarını oluşturmakta aynı zamanda küresel bir karşı koyuşu, internasyonalist bir karşı koyuşu gerektiriyor. Yerel şeyler, refleksler, re yerel tepkiler asla ve asla yeterli değil. Hatta zaman bunları ama bu zor. Yani yerelleri birleştirmek zor. Az önce verdiğimiz işçi sınıfı örneğinde olduğu gibi. Birleşmelerin, Avrupa işçi sınıfının üçüncü dünyadaki güneydeki işçilerle birleşmesi için bir neden yok. Kendince yok. Çünkü bir refah düzeyi oldukça gelişmiş. Evet, evet. Çok karmaşık ve önemli bir konu bu. Konuşmaya devam edeceğiz. Arada çalacağımız bir soru. Parça var şimdi Panda Bear'den Bros adlı parça dinliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Panda Birden Bros, yani Brothers'ın kısaltılmış adına gelen anlamına gelecek kardeşler anlamına gelebilecek bir şarkıyı dinledik ve devam ediyoruz. David Harvey'in e, Metis yayımlarından e, yayımlanan Umut Mekanları adlı kitabından kalkarak biraz gene e, adam akıllı. Üzerinde at koşturmaya çalıştığımız konulardan birine daha dönmüş oluyoruz yine. Küreselleşme. Türkçesinde Zeynep Gambetti olduğunu eklemeliyim evet. Küreselleşmenin yarattığı meseleler evet. bu. Bitmez tükenmez ve bitmemesi ve tükenmemesi gereken bir konu aslında. Büyük bir sefalet içerisinde yaşıyor. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı. Dün televizyonda söylüyordu kuraklık süredir söylüyor bir programda daha etraflıca döndü haber programlarında sö söylemiyor, NTB'de programda söyledi baya ciddi kuraklık ve gıda maddelerinin azalması evet, gıda krizi ne tam girilecek mi girilmeyecek mi tartışmalarının yapıldığı bir dönemdeyiz ve açlık meselesi çok Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sözünü esas alacak olursak karşımızdaki düşmanın adı açlıktır ve bunu bu savaşı kaybetmeye e, lük, kaybetme lüksümüz yok diyor. Buna karşılıkta ama açlık zirvesinde de havyarlar ve şampanyalar, evet. sular seller gibi gitmiş Gerçekten tabii yani. faoda. Büyük bir çelişki evet. var yani bunu insanın mantığı vicdanı kabul edemiyor şimdi o Nike ayakkabılarını üreten çocuklar 13 yaşında 15-16 yaşındaki çocuklar Pakistan'da günde 1 dolara çalışıyorlar ve onlar yemek de yemiyorlar yemekleri daha fazla yani yemek üç öğün yemek yeseler kazandıkları paradan daha fazla daha fazla ve havasız yerlerde çalışıyorlar yani 18. yüzyılda sanayi devriminin 19. yüzyılda sanayi devriminin başlarındaki o ağır koşullarda çalışıyorlar daha da ağır koşullarda evet belki de daha bile ağır şimdi mesela bu dünya Gıda örgütü yendi. De... Uluslararası bir Save the Children galiba tam hangisi olduğunu unuttum. Ama öyle bir kuruluşlardan birinin başkanının söylediğine göre bazı ülkelerde özellikle Afrika'da günde bir öğüne indirmek zorunda kalmışlar. Evet. İşte tam da senin demin evet. söylediğin gibi yani üç öğüne bile ekmek bile olsa evet. bu yiyecek durumları olmadığı için günde bir kere yemeye başlayan ülkeler var. 16 vardı. saat çalışıyorlar o evet. çocuklar. Tabii burada bir şey daha söylüyor David Harvey çok haklı olarak. Hem coğrafi boyutu ihmal etmiş hem de geleneksel so beden sömürüsü olduğunu ihmal etmiş. Çalışmak gerçekten bedenin doğrudan bedenin sömürülmesi demek bu feministlerin daha sonra Michel Foucault'un o bedenin denetim altına alınması çok güzel şey, e, tespit ettiler. Yani onu vurguladılar. Buradan öğreneceğimiz çok şey evet. var. E, çalışmak başlı başına. Emek sömürüsüdür. Emek sömürüsü beden sömürüsü. Bedenin me me mekanikleşmesi ve bedenin her şeyiyle e, satın alınması. Yani emek e, sürecinde ödediği parayla bedenin her şeyine, onu ar arzularından arındırılmış. Tamamen işe verilmiş. Daha doğrusu hayvani arzu İşin, o çalışma 16 saatin dışında e, onları da gidererek tekrar evet. işin başı, makinenin başına, tezgahın başına dönmesi gerekiyor burada. usallaşmış işe, ama sağlıklı olması gerekiyor aynı zaman. Belirli bir ölçüde sağlıklı olması gerekiyor. Her ne kadar sağlık nasıl sağlıklı olabilirse bir öğün yemekle e, günde böyle bir... Ya korkunç bir sömürü var. Bu kapitalizmin başlangıcındaki Batı ülkelerinde gördüğümüz Batı Avrupa'da gördüğümüzden çok daha fazla. Şimdi benim de söylemek istediğim şuydu. O toplarla ya da formaları, eşofmanları iman eden, onları üreten çocuklar, kadınlar günde bir dolara çalışıyorlar. Michael Jordan ya da Beckham o reklamlardan muazzam para alıyorlar. Onların reklamını yaparak aynı Nike ayakkabılarının ya da topların. Akılanmaz bir çelişki. Bu insanın mantığının isyan edeceği, aklının, ruhun isyan edeceği bir şey. Evet. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Böyle bir şeyin. Ama bu bütün bu güçlerin birleştirilmesiyle olabilecek bir şey. Yani o sefalet mekanlarını gerçekten umut mekanlarına, insan, gayri insani koşulların hüküm sürdüğü bu mekanları umut mekanlarına dönüştürmek gerekiyor. Evet, yani örnekte pardon lafını <gülüyor> kestim evet, benim evet. de aklıma gelmedi. Evet. Mesela Novamet işçileri, kadınların ne zaman hamile kalacaklarını, ne zaman tuvalete gideceklerini, dahi işverenlerin oradaki işçi başının tespit ettiği bir şey. Bu bedeni sömürüsü. Her tarafın çok daha uzağa gitmeyelim Tuzla'daki işçilerin şey, e, durumu çok ölüm, ölüm kampı gibi bir yer yani ne, ne at koyarsan koy. Ve olağanlaşıyor e, giderek ola evet. de böyle yani artık sık sık haberler gelerek. Kapatılamaz diyorlar yani yapılamaz bu bunlar kaçınılmaz. Evet sonuç olarak yani yoksulluğun kaldırılmasını öncelikli bir numaralı hedef haline getirmeyen bir politikaya geçilmediği sürece... ...hiçbir şeyi evet. engellemenin terörle savaş adı altında yürütülen bütün mücadelelerin filan... ...fos çıkacağını evet, evet. açıkça söylemek, tabii, tam tabii. söylemekten kaçınmamalıyız bence. Çünkü yoksulluğu kaldırmadan mümkün değil bu bir, iyi bir yere götürebilmek Hı. dünyayı yani. Kapitalizme karşı mücadele etmeden insani bir hayatı kurmak sefil, sefalet insan onuruna bağdaşmayan bu koşulları ortadan kaldırmak da mümkün değil. Şimdi bir şey var. O coğrafi yayılması çok önemli. Üzerinde durdu. Kendisi zaten materyalist coğrafi, tarihi coğrafi materyalist olarak tanımlıyor. Öyle, öyle mi? Şey. <gülüyor> David Harvey coğrafyacı olduğu için. Bu coğrafi, coğrafi kapitalizme karşı mücadele ederken de gerçekten o alanları tekrar kazanmak gerekiyor. Başta doğa, doğa da buna dahil olmak üzere. Ee, o, şimdi feodal düzende mekan mücadelesi yoktur feodallerin. Belirli bir toprak üzerinde yaşarlar. O toprak çitlerle çevrilmiştir. Onun dışına taşmak istemez. Ama kapitalizmde mutlaka el atmadık, ayak basmadık yer yoktur kapitalistler için. Şehirler kurarlar, şehirleri birbirlerine bağlarlar. Tüccar her yere gider gelir, adım at. A, ayağının basmadığı toprak yoktur. Ham madde bulmak için arar, ma, yaptığı malları satmak için arar. Her şey, her şey. Denizleri aşar, her şey. Bütün serüvenleri serüvenci bir yönü de var. Evet. E, Risk <gülüyor> de alıyor, Bunu da kabul etmek gerekir. Bütün bunları yapar. Ama kapitalizmin gelişmesi, sermayenin birebilmesi için, yaşadığı bunalımları aşabilmesi için bu devamlı mekan kazanması gerekiyor. Yani yeryüzünün yutarcasını her yere el atıyor. Her, en ücra köşelere dahi e, kendi e, ...sine göre biçimlendirmesi e, gerekiyor. İşte bu mekanları... ...birer e, uzamsal... ...David Harvey'in söylediği şekilde... ...söyleyelim... Me, e, ...ütopiyi sadece bir fantazi olmaktan... ...çıkaracak uzamsal... E, ütopyaya dönüştürmek... E, ...gerekiyor. Evet uzay boyutu katıyor yani... <gülüyor> e, ...geyeneksel... ...Marksist e, boyuta... Evet önemli bir uzay boyutu da ekliyor, eklemeye çalışıyor en azından. Peki bir ara daha vererek Louis Louis adlı parçaya geçelim şimdi. Orange Ustan dinliyoruz bunda. in In any case such a fall from grace I know there's no dramatics don't make things alright I oh, won't make you see things in a, a different light You're very pretty But all the things you say just doubled up on bending knees tell me precious tell me please i know these melodramatics don't make things all right they all make you see things in a, a different light and you could bite your lip till the blood ran red there's still such crazy things to have said Adlı parçayı dinledik Orange Juice'dan geldi ve Cuma Adlı Adamlar programında Açık Radyo'da Umut Mekanları adlı kitaptan kaynaklanarak oradan çıkarak yola David Harvey'in Metis yayınlarından yayınlanmış ve Zeynep Gambetti'nin çevirisiyle yayınlanmış kitaptan çıkarak bir kez daha Halil Turhanlı ile birlikte küreselleşmenin getirdikleri ve götürdükleri üzerinde sohbet etmeye çalışıyoruz. Evet, David Harvey'in uzam mekansal ütopya kavramı üzerine durmuştuk. Ütopya gerçek bir alternatif yaratabilmek için toplumsal süreci yeniden yapılandırmak için verilen mücadelenin de her, nasıl ki kapitalizmi uzam kazanma mekan kazanmaya çalışıyorsa bu mekanları hem onun elinden geri almak hem de dönüştürmek gerekiyordu. Doğa da buna dahil. Ütopya düşüncesinde böylelikle yok mekandan çıkarmak, haritanın üzerinde belirli bir somutluğa kavuşturmak, bir haritanın üzerinde görünür kılmak. Ütopyacı arzunun hayatın içerisinde bir karşılık bulması gerekiyor. Haritada görülen... ...bugünden şekillendirmek için harekete geçmek gerekiyor. İtopyacı düşünce, radikal düşünce de mekan e, mücadele, mekan politikası. Aynı zamanda az önce de söyledik e, beden politikalarıyla da feminist hareketin, ikinci dalga feminist hareketini e, başlattığı e, ve e, özellikle de Foucault'un çok üzerinde durduğu... O, politik politikalarla beden politikalarıyla birleştirmek onları kendi içerisine katmak sı gerekiyor. Burada çok benzer bir şeyden bir karşılaştırma yapıyor David Harvey kendi uzamsal ütopyasıyla Foucault'un heterotopya kavramı arasında bir benzerlik yapıyor. Heterotopya da gerçekten de haritada görülebilen bir şey. bunu 1966'da galiba verdiği ilk kez derslerden birinde söz ediyormuş Michel Foucault. Örnek olarak da aldığı korsan gemileri ve daha sonra da Francis, Kaliforniya'da gördüğü gay barları. Mevcut ana akım toplumun içerisinde farklılıkların, farklı davranışların yaşanabildiği mekanlardan söz ediyor. Bunlar haritada görülüyorlar gerçekten. Farklılıkların, enigmatik çoğulculuğun Fuko'nun deyişiyle belirdiği yerler. Başka yerler de söylenebilir. Genel evleri de katabiliriz. Pek çok yeri katabiliriz. Dediğim gibi normların çiğnendiği, çiğ, rahatça çiğnenebildiği yerler. Ama bu e, ütopya, David Harvey'in uzam, uzam zamansal ütopyasına benzer gibi görünse de... bunlar aslında var olan toplumu bütünlüğüyle dönüştüren yerlerde değil heterotopya. Bir yerde ki... E, Kaçış mekanları bir anlamda farklı değil ama bunun yani çok önemsiz değil. Ama dediğim gibi Topyekün bir toplu, toplumun bütününü dönüştürmeyi de amaçlamıyor. Bu yüzden de Ütopya'dan bir farkı var. Asıl örnek olarak geldiği bu ötekilik uzamı değil de Brezilya'daki işçi Partisi'nin bazı belediyelerdeki uygulamaları ve onlara örnek olarak danışmanlık yapan Roberto Unger'in hukukçu eleştirel hukukçu olarak da Roberto Unger'in görüşleri benim de burada bir ona bir itirazım vardır. David Harvey'in eleştirel Marksizmi yani yer yer hem fikrim bende Marx'ın Avrupa merkezci olduğunu, barbar uluslarla medeni uluslar sözcüklerini kullanmış olması, o pozitiviz anlayışını, hakim görüşün terminolojisini açıklamış olması gibi eleştirilerini katılıyorum. Ama Roberto Unger'in e, Port Alegre ve diğer şehirlerdeki işçi partisinin uygulamalarının e, Ütopyacılığın yerine reformculuğu geçirdiği için ona bir, bir, bir anlamda itirazım var. Farklı şeyler. Yani evet Ütopya uzan mekansal diyelim ya da bir başka şekilde söyleyelim. Ütopya tabii ki gerçeğe dönüştürebiliriz. 68 örneği Herbert Marcuse'nin söylediği gibi Ütopya'nın neredeyse gerçekleşmesi anıydı. Ütopya'nın sonu demişti Herbert Marcuse. Doğru sonradan Ütopya'nın sonu olmadığını anladı orada. Erken ilan etti Ütopya'nın sonunu. Ama Ütopya'yı gerçekleştirme yönünde... ...çok önemli bir adımdı, atılmış adımdı. Ütopya'nın... 68 değil evet, mi? Evet, 68. <gülüyor> çok başka bir şey. Yani belediyecilik, belediye faaliyetlerinden... ...ve o kent mekanını düzenlemekten... ...kent mekanda reformlar yapmaktan farklı bir şey. O Robert Onger'in söylediklerini şey yapmıyorum. Ama o... Var olan kurum zaten çok açık biçimde reformcu amacını açıklıyor. Kapitalizmin bize kazandırmış olduğu kurumların içerisinde onları hesaba katarak yapacaksak, ütopyacık düşünceleri hayata geçireceksek böyle yaparız. Hmm. David Harbiye de bunu onaylıyor. Ama ben bunun şey olduğu kanısındayım. Yani reformculuk olduğu kanısındayım. Reformculuğu da şey yapmıyorum, küç şey küçümsemiyorum. Ama ütopyacılık farklı bir şey. Ütopyacılık çok daha radikal bir düşünce. Yani kapitalist düzeni kökten değiştirmek. Evet. O çok hayalcilik gibi görünür. Ama az önce ne ettiğimiz... ...David Harvey'in de çok güzel açıkladığı o sefalet durumunu, sefalet koşullarını gerçekten ortadan kaldırabilmek için de köklü bir dönüşümü gerektiriyor. Yani evet, reformlar ne yazık ki gerekli mi? Öylesine kötü bir durum. Evet Öylesen, dönüşümcü yani radikal bir dönüşümcülüğü evet, içeri. Evet çok daha radikal olmayı <gülüyor> gerektiriyor. İçine alıyor evet. evet ben öyle düşünüyorum. Evet. ...eleştirel hukuk teorilerinde falan katkısı olmuş birisidir Roberta Unger. Ama liberal ve şey liberalleri de mü Liberal yani neo farklı olarak bunu anlamda Çok, kullanıyorum tabii, Elbette. E, ama ütopyacılıkla reformculuğun da farklı şeyler olduğunu söylemek gerekiyor. Uzam mekan sözüne itirazım yok. Kavram sallaştırmasına hiç itirazım yok. Ama ütopya e, toplumun bütün düzeylerini şeyde hiçbir düzey ihmal edemezsiniz kültürel e ekonomik ekonomi düzelterek kültürel... hepsini şey yapamazsınız ama yani hepsini evet. aynı anda topyekün e tabii ki insan mühendisliğine e kaçmaksızın ...Ütopya'nın böyle bir maalesef kötü şeyi var yani e kötü ünü de var evet, bir çeşit e toplum mühendisliği evet. yapmaya çok gibi şey yapmıyorum. Ütopya'yı ben o, Ernst Herbert Malküzen'in kullandıkları anlamda kullanıyorum. Yani Ütopya kavramına Karl Popper kötü bir şey kazandırmış olabilir. Sovyet deneyimini daha önceki o 1917 deneyimini göze alarak. Ama bütün bu kötü de deneyimler Ütopyacılıktan vazgeçmenin gerekçeleri de olamaz gibi geliyor bana. Evet olmamalı da evet Olmamalı evet. Evet olmamalı da. Bir müzik daha dinleyelim değil mi? Bir şey mi? daha söyleyebilir miyim? Mi? Tabii. Pardon, sözünü kesiyorum. Hı. Mesela e, iş, iş, Brezilya'daki İşçi Partisi'nin bazı uygulamaları da toplumunda pek çok itirazlarla karşılaşılıyor. Yani e, yoksul, topraksızlar akımının büyük şeyleri var. E, İşçi Partisi'nin politikalarına karşı muhalifleri var. Gerçi tekrar iktidarı kazandı ama onların beklentilerini toplumun en yoksul kesimlerinin beklentilerini Hı. karşılayabilmiş de değil. Evet hiç şüphesiz değil evet. Panda Bey'e dönelim. İlk çaldığımız parçayı da onlar seslendirmişti Panda B. şimdi de I'm Not adlı şarkıyı dinliyoruz. I'm Not, Panda Bear'den dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız, programımız Cuma Adli Adamlar, Halil Turhanlı ile Ömer Madra, David Harvey'in esas olarak Umut Mekanları kitabından yola çıkarak küreselleşme meseleleri üzerinde birazcık kafa patlatmaya çalışıyoruz. Evet kitapta itiraz edilecek noktalar da var. Onları biraz atlayalım ve e, özetlemeye çalışalım. Aslında kitaba da bağlı kalmadan biz de kendi görüşlerimizle evet, bir çıkış onu noktası oluyor. Zaten genel yani, olarak bu programda evet, doğru, kitap, pro bir kitap, bir, bir, bir veya daha fazla kitaptan bir çıkış doğru. noktası olarak tramplen olarak yararlanıp gidiyoruz. Tabii kitapları okuyan sensin <gülüyor> bunu da ağırlıklı bir, olarak. Yapla bir merak uyandırmak daha eleştirel de o, o, dinleyicilerin de okularında daha eleştirel yaklaşmalarında teşvik etmek eğer becerebilirsek bunu. E, David Harvey'de böyle yaklaşımları da yarar var. Pek çok katılmayacakları yerlerde onlar da göreceklerdir. Yani e, çok büyük bir akademisyen olabilir bir coğrafyacı ol, olabilir ama. ...katılamayabileceği değil mi? Evet, ya yani, meselenin özü de bu zaten... Evet. ...yani katıl... Bir şey eleştirel ilişkiye Eleştirel ilişki, bütün mesele evet, bundan doğru, ibaret. Doğru. Hayatla ve Çok metinlerle... ...eleştirel, soru soran ilişkilere girebilmek. İliştiril Bunun gibi. için burada varız gibi geliyor bana da. Önemli olan yazılı bir metinle de konuşmak... ...muhabbete girmek aslında. Evet. Hem fikir olmak da esas değil. Ee, önemli olan şey... Bu evet. nokta çok önemli çünkü mesela son zamanlarda bazı şeyler geliyor. Bir takım böyle saç sapan diyebileceğim bildiriler de dolaşıyor internet üzerinden filan. İşte şu falanca gazetede şöyle bir yazılar yer alıyor. Bunlar bizim çok değer verdiğimiz bir insanı da eleştiren yazılar. Bunun için artık o gazeteyi de okumamak ve hatta evet. aboneliğimizde iptal etmemiz gerekir diye şeyler şimdi bu, bu bunun kadar anlamsız bir şey düşünemiyorum Hayır. yani. Hiçbir şey eleştirinin içerisinde <gülüyor> yani, e, muaf değildir elbette. Eleştir evet yazılmasın Hı. diyorlar yani o tarz yazılar çıkmasın. Ya da siz de okumayın, o konuda düşünmeyin. Olacak istediği yani. Harvey'in de Marx'ı kendi Marksist olarak tanımlamakla birlikte Komünist Manifesto ve Marx'a genelde eleştirel bir bakış olduğunu söylemiş. Bunlardan bir tanesi beden konusunda gerçekten. Kapital'de işçinin bedenin sömürüldüğünü kabul ediyor Marx. Pek çok yerde kabul ediyor ama bunu sadece ekonomik açıdan ele almış. İşçi de artık günümüzde bir tüketici de olabiliyor. Belirli ölçülerde, başı, programın başında adını andığımız Endonezya'daki, Bangladeş'tekiler değil. Ama batıdaki işçinin bir tüketici olarak da, bir belirli bir kültürün taşıyıcısı olarak da, bütün işçiler. Aynı zamanda bir sevgili olarak da, bir cinsel arzuları olan da bir varlık. Bu yüzden sadece ekonomik yönden dikkate alınması bedenin eksik. Michel Foucault ve diğerleri bu eksik kapatlar. Heterotopya Hı -hı. kavramına kabul ütopya'dan Hı -hı. eksik olabilir, hem fikir olmayabilir David Harvey ama onu da kabul ediyor. Burada şöyle bir şey var. Ee, 19. yüzyılda Marx'ın bunları 19. yüzyılda için dahi geri, bunlar yetersizdi de diyor. O da onu da vurgulamak lazım. Diğer sol radikal düşünürler, sol radikal düşünürler e, tamamlı mıydılar? Daha mı fazla söylemişler? Hayır, onlar da söylememişlerdi. Sömürüye karşı çıkan daha başkaları da Bakunin'de de çok fazla bir şey bulamazsın. Ama şöyle bir şey var. Eee Marksistlerin dışındakiler e, o diğerlerine daha fazla açıklar kendileri liberal olarak tanımlayan düşünürleri de daha açıklar. Onları kendini, onlarla temas etmek konusunda daha istekliler. Hı hı hı. Yani bir, bir, bir, bu konuda şeyler daha açıklar söyleyelim. Bu yüzden de Foucault'un söylediklerini, Foucault bazı yerler iktidar konusundaki görüşlerini kendileri aykırı bulsalar da onun görüşlerini kabul etmedi daha istekliler böyle bir şey var. Chomsky de söylüyor. Anarşizmin arka bahçesi çok geniştir. Orada pek çok çiçek var. Bu yüzden Foucault'u ve diğerlerini, Deleuze ve diğerlerini beden konusunda söylemiş olduklarını benimsemede daha şey oluyorlar. onlarla temas etmede daha bir kolaylıkları var. Çünkü kendilerini kısıtlamıyorlar başlangıçtan itibaren. Bu bunu böyle belirtmek istedim. Bir de tabii beden sadece yani toplumsal ilişkiler, ekonomik ilişkiler değil. Bütün her türlü ilişki bedeni biçimlendiriyor bedenin. Beden kapalı mühürlenmiş bir zarf değil. Pek çok ilişkiye giriyor. Pek çok toplumsal süreçlerin içerisinden geçiyor beden. Pek çok o metabolizmanın içerisinde pek çok süreçler kaynaşıyorlar. Başkalarıyla temas içerisinde oluşuyor. Başkalarıyla ilişki içerisinde kaynaşıyor beden. Ama fabrikada... İşçiyi özgürleşmediğini, işçinin özgürleştiğini, işçinin bilinçlendirdiğini söylenir. Tam aksine bedenin en fazla sömürüldüğü, bilin, bedenin de zihnini doğrudan etkiliyor. Evet yani Sin bir, belli bir hareket planı içine, şeması içine bile hapsediliyor beden evet. orada. Ekstradan yani sadece belli tarzda hareketleri, belli organları belli açıda tutmak suretiyle yapılabilecek bir olay yani. Her bakımdan denetlenmiş, birbirinden soyutlanmışlar. O i̇lişkilerin denetimi işçi başının elinde o gözetleniyor devamlı. Bir tıpkı bir hapishanede olduğu gibi. O ilişkilerin her türlüsü işveren düzenleniyor. Ne zaman ne yapacak bunu dahi işveren tespit ediyor. Burada sadece buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Fabrika Çalışmanın kendisi çok aşağılatıcı bir şey. Yani evet. bedeni hırpalıyor, bedeni aşağı, onurunu aşağılıyor ve çok fazla kalıcı iz bırakıyor. Bedenin yorgunluğunu atabiliyorsun, ertesi gün tekrar iş başında olabiliyorsun. Uzun süre de böyle götürebiliyorsun. Ama bunun Simon Weil'in kendi deneyimlerinden yola çıkarak işçilerin nasıl sömürüldüklerini anlayabilmek için lisedeki öğretmenliğini bırakarak fabrikada kırlarda hem kırlarda çalışmış hem de fabrikada çalışmış. Berbat bir şey diyor. Yani evet. ne kadar aşağılandıklarını şey göre. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet. Mesela tekrar dinlendirebilmek için bir belli ölçüde pubları tabii işte. tabii, tabii. Ama o da saat 11'e kadar açık Çok olacak. Çok fazla içmeyeceksin. Çok Ertesinin fazla içmeyeceksin. Evet. Ama gerekiyor. biraz da yenilemeye de ihtiyaç tabii. olduğu için işte kafayı dumanlamak hafif birayla filan. Evet ya yani futbolda. Eğlencesini de eğlen evet. iş başındaki <gülüyor> geçen zamanın dışında da... ...işveren bir anlamda tanzim ediyor... onu yasalarla tanzim ediliyor... Evet, ...ama bedenin tam bir zaptürapt altına alındığı... ...çok biçimsel evet. bir... ...hapse sokulmuş olduğu da... ...besbelli fabrika düzeni evet. içinde tabi... ...iş beklerken aşağılanıyor insanlar... Evet. Kuyru ...işçi kuyruğunda girerken... ...iş çalışırken de... ...şey yapıyorsun e aşağılanıyorsun... ...beden aşağılanıyor ve... Korkunç bir şekilde o Marx'ın söylediği heroik işçiler olmadığını gösteriyor. Yoldaşça ilişkilerin olmadığını görüyor Simon Weil fabrikalarda. Birbirlerini gammazlayanlar, birbirlerinin kuyusunu kazanlar. Öyle çok kıskançlık, daha fazla biraz kazanmak, fazla mesaiye kalmak. Bu çok önemli bir nokta çünkü bir de çalışmanın müthiş yüceltildiği bir şey var. Bunu da Marx'ın adına yapıldığı evet. bir Dönem var özellikle Sovyetler Birliği'nde bu doğrua ulaşıyor işte Stakhanov evet. hareketi gibi böyle işte çalışkan mükemmel işçi bütün ömrünü çalışmaya ve dolayısıyla ülkesinin kurtuluşuna filan adamış Sovyet e, idealinin komünizmin e, evet. idealine adamış bir işçi tablosu bir de, da çıkıyor tabi. Tabii bütün insanlık kendisini işçide tanıyacak öyle bir evet. şey de var. O da çok da tanışacak o demin söylediğimiz gibi heroik bir şey özenilecek model alınacak bir şey değil. Tam evet. aksine iş çalışmanın laf edilmesi, fesedilmesi. Evet, bu Marx'ın kendisinde tabii var. Var, var, var. ama o, o fabrikanın da aynı zamanda Marx'ın izleyenler Lenin'in ve diğerlerinin evet. fabrikanın da özgürleştirici bir ortam, evet. bir ortam olduğunu da söyleniyorlar. Örgütlenebileceği yer. fabrika okuldur diyor. Evet bu açıdan da maalesef çok tuhaf bir şekilde nazizmin ünlü sloganına da evet. çok işte Ondan Marbar çok uzak Mah bir şey değil. Evet çok uzak değil yani çalışmak özgürleştirir. Evet dediği yıpratıcı bir şey. O bedenin her bakımdan yani sadece ekonomik düzeyde değil pek çok açıdan da yıpratıcı olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. E, galiba burada bitirmeliyiz. Evet. E, bugün küreselleşme üzerinden gene birazcık söz oynatma fırsatı bulduk. Bitirirken çalacağımız parça Falling and Laughing adını taşıyor. Düşerken gülmek. Orange Juice'dan dinliyoruz ve hepinize günaydın. I'm excited adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun